Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yağmur Yıldırım. İstanbul Tophane Açık Radyo Stüdyolarından... Canlı yayından sizlere Canlı sesleniyoruz. Canlı yayından sizlere sesleniyoruz. Ee, gri... E, ...hafif yağmur çiseleyen, e, hafif de iç ürperten serin bir İstanbul günü. İçimizdeki bu serinliğin sebebi tabii stüdyoda Yeltağ'ın olamaması olabilir. <gülüyor> Acil bir durumdan dolayı kendisi... Almanya'da. <gülüyor> evet Almanya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. E, komik bir şekilde şimdi Almanya'dan bahsedeceğim ben Yağmur. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Oradan biz öteki kıtaya doğru ilerleriz herhalde tamam. anca. E, bugün... Aslında böyle bir selamlama seremonisiyle başlamak istiyordum. Şey demek istiyordum böyle sen şu anda e, kulaklıklarıyla o <gülüyor> masasının başında bilgisayarın önünde bizleri dinleyen sevgili mimar e, arkadaşım. <gülüyor> İyisin umarım Tabii diye. Tabii bu sebepten ötürü aslında bizim program 11.30 değil 23.30'da olsaydı çok, <gülüyor> çok daha böyle ruhlarına işte. dokunabilirdik diye <gülüyor> evet. düşünüyorum. Proje öncesinde böyle uyuksuz bir şekilde yetiştirmeye Aynen çalışan öyle. masaların başında. Ama masanın başında bugün kalma. Mesai istemiyoruz. Biz bütün şeylerle konuştuk, patronlarla konuştuk ve bütün patronları da davet ediyoruz tabii ki. Bu akşam saat sekizden sonra şişhanede, nan şişhanede açık mimarlık buluşması yapıyoruz. Böyle bir araya gelip oturacağız, konuşacağız. Muhabbet, tanışıklık, işte birbirini tanımayanlar tanışacak ...yeni iş alanları açılabilir... <gülüyor> ...imkanlar <gülüyor> Evet olabilir. şimdi bir etkinlik sayfası da açmıştık. Cenk de orada kim ne yapıyor güncellemeleri alalım demişti. Ben de dedikodu diyorsun Tamamiyle yani. Tamamıyla dedikodu. Tamamıyla yani mimarlık dedikodu. dediğimiz bundan da ibaret olduğu için aslında bilebilir. Evet. Ha bilelim yani hani iki sene sonra hangi... E, ...tartışmalı proje gündeme gelecek. Bugün nasıl olsa onu biri çiziyor. <gülüyor> orada öğrenelim diye. E, hepinizi davet ediyoruz efendim. Dört yıldır devam eden bu program... E, ...hep... Dijital ortamlardan ve FM bantlarından kulaklarınıza ulaştı. Böyle bir araya gelelim, birbirimizin yüzünü görelim istiyoruz. Biraz görselleşelim değil mi? E, görselleşelim şöyle Sosyalleşelim. bir. Sosyalleşelim. Evet, kim nedir, bizi kim dinliyor, biz kimiz, çok yeterince konuşmadık mı artık falan Fikirleri diye. Fikirleri açığız, <gülüyor> Aynen böyle öyle. konuşalım, böyle gidelim. Benim bir program fikrim var gibi. Ya yani, güzel. Program eleştirilerini açığız. Güzel, bekliyoruz e, bu akşam hepinizi. Saat 8'den itibaren e, Nanshane'deyiz. ...artık son e, ziyaretçi ya da katılımcı e, gidinceye kadar da oradayız yani <gülüyor> ona göre. Ev sahipleri olarak evet. ki aslında bayağıdır da bizim aklımızda vardı bu buluşma evet. düzenlemek. Keyifli de olacağını düşünmüştük. Şaka maka dört sene olmuş 4 yani. Dört sene oldu. Dört sene oldu. Şimdiye um, kadar beş isim hazırlayıp sunanlar arasında geçti. Evet. Um, Onlar, yani. Onları da bekliyoruz tabii. Evet. Es eski program hazırlayıp sunanlardan. Volkan Taşkın, İpek Akpınar, Hüseyin Kahvecioğlu... Jenk başından beri <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kaftan olarak açık mimarlıkta devam ediyor. Bugün şeyden tesadüfen aslında sabahın erken saatlerinde nedense bu videoya denk geldim ben. Geçen seneki Arkem Emin Çapa ile Celal Abdü Güzel'in yani beraber düzenlediğimi sunduğumu diyeyim bir panel vardı. Orada Emin Çapa... Ee, tabii bu yani adı da şey panelin bir tüketim nesnesi olarak e, kentin yarını. Bunu herhalde Cehla Abdü Güzel koymuş olsa gerek bu adı <gülüyor> diye düşünüyorum. Ee, İstanbul'dan ve Türkiye kentlerinden bahsediyorlar. Ekonomik açıdan bahsediyorlardı. Emin Çapa şey diyor. E, Türkiye'nin hastalığı İstanbul'dur. E, teşhis koymadan da tedavi olmaz. İstanbul'a hala yatırım yapmaya devam edip kuzeye güneye e, yeni 2 milyonluk iki tane kent e, kurarsanız... Oraya neden gidemiyoruz, buradan niye dönemiyoruz e, dan başlayarak yani bütün bu trafik dertlerinden başlayarak devam eden bu serzenişler silsilesi yok olmaz e, diyor. Ama tabii bir yandan da ekonomik olarak da bu rantın e, çok kısa bir sürede Türkiye'de işte sayısı 43'e varan dolar milyarderini yarattığını e, anlatıyor. E, ve sonra da şeylerden bahsediyor böyle. Ya Almanya'da e, milyonluk beş tane şehir var diyor yani nüfusu milyondan fazla olan beş tane şehir var. Ben de böyle ya öyle mi falan diye bir baktım üç tane varmış <gülüyor> ondan da daha azmış. Göç Alt... mü verdi acaba bilmiyorum seneden bu yana gerçekten e, kıyasladım e, hem Avrupa Birliği'nin hem de e, Birleşmiş Milletler'in rakamlarından Berlin 3.2 milyon Hamburg 1.6 Münich 1.1 milyon bunlar üç tane büyük kenti Almanya'nın. Sonra gelen Köln 965 bin nüfuslu. Sonra 5. sıradaki Frankfurt e, acayip daha az insan barındırıyor. 648 bin kişiyi barındırıyor. O kadar azmış. Evet o kadar azmış. E, bizde ise e, yani Türkiye'de ise 2013 TÜİK rakamlarına göre 20 tane milyonun üstünde insan barındıran kent var. 20 yani İstanbul. ülkenin dörtte birinden bahsediyoruz evet. evet bak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa hepsine selam olsun. Mersin, Kocaeli, <gülüyor> Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun selam olsun diyorum. Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın bunların hepsi milyondan fazla insanı barındırıyor. Birinci İstanbul tabii TÜİK'in rakamları belli dönemki sayımlara göre yapılıyor. 14 milyon civarı vermiş İstanbul'u. 10. sıradaki Mersin 1.7 milyon, ee, 20. sıradaki Aydın 1, yani 1 milyon 20 bin küsür. Ee, 21. Sıradaki... Müthiş bir şey de yok, düşüşte yok yani. Yok aralarda. yok. Ee, Almanya'daki gibi. 21. sıradaki Denizli ile e, Aydın'ın arasındaki fark sadece 40 bin kadar. Yani bir kasaba, e, hani Türkiye ölçüğünde bir kasaba e, kadar. İşin ilginç yanı da 20. ve 30. sıralarda yani Türkiye ki nüfus sayıları kıyaslandığında 20. ve 30. sıralardaki kentlerin 20.sisi daha doğrusu da söyleyeyim 21. kent 963 bin kişiyi barındırırken 30. kent 731 bin kişiyi barındırıyor. Bu hala Frankfurt'tan daha yüksek <gülüyor> bu arada. Hala. Ee, evet şimdi şeyi kıyaslayalım mesela Almanya'nın nüfusu 81 milyon 459 bin. Türkiye'nin nüfusu da 78 milyon 741 bin. Yani Almanya'nın nüfusu Türkiye'den fazla. 3 milyon kadar. Yüz ölçümlerini kıyasladığımız zaman... ...Türkiye'nin yüz ölçümü Almanya'nın iki katından daha fazla. Evet. Bunu da kontrol ettim değerli dinleyenler. Çok ilginç bir şekilde. Küçük Radyo İstatistik dairesi çalışıyor. Evet. Ya hatta şaşırdım ya Almanya haritada da çok büyük ama... ...yani nasıl bu kadar oluyor falan diye. Ama 357... 157 bin kilometre kare Almanya Türkiye 783 bin kilometre kare ve hani su kara oranlarına baktığınız zaman da Türkiye'nin e, kentlerinin bu kadar yoğunlaşmasının coğrafi sebepleri de e, görünmüyor Almanya'nın e, kendi gayri Safi milli hasılasının dünyada ilk sıralarda olduğunu düşünürsek de hani o e, Kente, daha doğrusu ülke satına yayılmış bir kentleşmedense, daha doğrusu ülke satına yayılmış bir kentleşmeyi belli kentlere odaklanmış, yoğunlaşmış ve milyon kentleri yaratan bir kentleşme tercih ettiğini görebiliyoruz burada. Böyle bir şeyle nedense sabah <gülüyor> kafam meşgul oldu. Ama ilginç yani coğrafya oranı yani büyüklük olarak Türkiye'nin yarısı kadar olan ve... Tabii ki gelir olarak Türkiye'nin misli misli fazlası olan bir ülkeyle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman kentleşme anlamında da ilginç bir şey çıkıyor. Bunu buradan bana daha önceki tartışmalarımızda ya ama olur mu kentlerin yoğunlaşması ve kentlere göç bir gerçek. O yüzden işte yüksek yapılar, karma kullanımlı, daha yeni binalar ve yapı biçimleri kentlerde yer almalı diyen tüm mimar dostlarıma. Selam olarak yolluyorum. Bence daha dikkatli üstünde konuşulması ve böyle ne bileyim ağızda, ağızda çok kolay gelen ama işte kentlerin nüfusu giderek artıyor. İşte hı hı. Yıl bilmem kaç olduğunda dünya nüfusunun <gülüyor> bilmem ne olacağı. Yani mesele burada mevcut kent çekirdeklerinin daha yoğunlaşması değil. Başka yerlerde nitelikli yaşam alanlarının bence yaratılıyor olması daha önemli. Bu arada hı hı. şöyle de bunu aslında biraz daha... Genişleterek farklı bir bakışla çekebilirim. Kıta Avrupa'sında şu şekilde de özellikle gerçi 2000'li yılların başında ekonomik kriz öncesinde böyle çalışmalar hız kazanmıştı. 90'lı yıllarda yapılıyordu. Aynen söylediğin gibi kentlerin özellikle kıta Avrupa'sında nedir? Bir tarihi şehir meydanı vardır Surlar Çevli ve kent onun içine sıkışmıştır. Dolayısıyla bir taşıma kapasitesine ulaştığından ötürü belli bir belki de oranın üzerine geçememektedir buradaki Kalabalık diyeyim ya da ikamet Hı -hı. diyeyim yani. Bunun üzerine de aynen bu Garden City ütopyalarında olduğu gibi farklı kent merkezleri yapıp arada bu bir bal peteği gibi düşünebiliriz. Hı -hı. Bütün peteklerin arasında yeni yeşil koridorlarla, atıl endüstri bölgelerinin değerlendirilmesiyle aslında bütün bal peteklerini bir araya toplayıp tek bir bal peteği, altı evet. geni, beş geni bölgesi ya da zonu oluşturma gibi bir takım çalışmalar oluyordu. Tabii bu da söylediğin gibi yani tek bir Şehrin Belki de İstanbul gibi birden çok merkezi barındıran ve bunların hepsi birbirine pişik olduğundan tek ve büyük bir merkeze dönüştürecek olan ve çok büyük kilometre kareleri imara açacak büyük projelerdi. Hı -hı. Ama tabii 2000'li yılların ortasında gelen güresel ekonomik krizden etkilenerek bu projelerin çoğu rafa kalktı. Ki devlet ve özel sektör birliktelikleriyle de bunun için epey bir çalışma yürütülmüşlüğü Hı -hı. olmuştu. Mimarlarla da birlikte tabii. Ya i̇şin bir ilginç yanı da. Ya zaten çok konuşuluyor. Açık Radyo'da da pek çok programda konuşuluyor. Yani kentsel dönüşümün ne işe yaradığını artık hepimiz bütün sonuçlarıyla da beraber aslında biliyoruz. Mevcut aslında özellikle deprem ya da niteliksiz yapı stoğunun, yani deprem gibi bir tehlike ya da niteliksiz yapı stoğunun ve niteliksiz kentleşmenin oluşturduğu yaşam biçimini... <gülüyor> e, Düzenlemek, yeniden düzenlemek ya da iyileştirmek e, amaçlı olan bir faaliyet olmadığını biliyoruz zaten. Esas o bölgelerdeki o yapı stoğunun dönüşümüne de hizmet etmediğini e, görüyoruz. Çünkü zaten mevcut bir apartmandaki 20 tane kat malikiyle eğer radikal bir şekilde kazanmayacaksa bir yatırımcı e, hiç şeye gerek yok. Ne oldu? Yağmur bana bir işaretler yapıyor. ne mı verelim? Yağmur? Ara verecek <gülüyor> <miyiz>? Ben parça <gülüyor> seçmedim. Jack gelmişken Jack Ben parça seçerdi, seçtim. Ee, çok güzel ne bir seçtin? parça seçtim sizler için bu gri e, günde bizi başka yerlerden dinleyenler. Bugün çok romantiksin Jack. Evet ya Stüdyoya hep böyle. Stüdyoya sonra geldin diye mi acaba? <gülüyor> hep alttan alttan konuşmak <gülüyor> istiyorum böyle. <gülüyor> Ama e, Pinhani'nin e, yeni albümünden bir parça seçtim. E, Kurtar adlı bu parça. Mantra ve bir doğa niteliğinde e, bence arada böyle şeyleri akıldan geçirmekte fayda var. Dile dolaşmasında da bir sakınca yok diye düşünüyorum. Öfkemden kurtar dünyayı, öfkemden kurtar, nefretten kurtar insanları, şiddetten kurtar, fikrimden kurtar bu aklımı nefsimden kurtar, nefretten. İnsanları Açlıktan kurtar Şehrimden kurtar Hayvanları insandan kurtar Fikrimden kurtar Bu aklımı fikrimden kurtar Nefretten kurtar insanları ölmekten günler geri dönmek için iyileşmek için yeter. Evet, Kurtar'ı dinledik. Açık Mimarlık programı Açık Radyo'da devam ediyor. Yağmur Yıldırım'la beraberim. Stüdyoda ben Hasan Cenk Deren'im. Ben de Yağmur Yıldırım <gülüyor> oluyorum bu durumda. Çok güzel. Şimdi ilk yarıda kıta Avrupa'sında ve burada hasıl olanlardan bahsetmişken... ...yavaştan öteki tarafa doğru çekelim dedik. Öteki Biz... tarafa derken? <gülüyor> Bunlar fani konular Ceng. Evet. <gülüyor> o yüzden... Şimdi biraz yeni dünyaya doğru çekersek, Hı. bizim de burada dilimizde tüy bitti. Venedik Mimarlık Viyeneli, Venedik Mimarlık Viyeneli. Geçtiğimiz hafta beni ve eminim ki birçok haberdar olan insanı da çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Ulusal ülke, ülkelerin pavyonlarından Amerika pavyonunun küratörleri ve proje teması belli olmuştu ve buna... Etrafta da daha çok görmek isteyebileceğimiz hareketler olarak adlandırabileceğim şekilde müthiş bir eleştiri ve hmm. müthiş bir manifesto çıktı. Şehirlerden ve şehre destek verenlerden Detroit üzerine bir proje hazırlıyorlar <gülüyor> evet. Amerika pavyonu. Ve projede şunun üzerine architectural imagination ben mimari tahayyül olarak çevirdim. Kendisini böyle adlandırabiliriz şundan bahsediyor Detroit bildiğimiz üzere müziğin araba endüstrisinin ilk geliştiği yerler büyük bir endüstri şehri özellikle 50'li yı 50 yılların ardından bu endüstri bölgelerinin karmasıyla birlikte şehirde müthiş bir boşluk ortaya çıktı ve burada... Pearl Jam <gülüyor> Detroit'ten o Seattle'dan mıydı? <gülüyor> Şimdi olsaydı bunlar onun kollarıydı. Evet. Ben burada yanlış bir şey söylemeyeyim. Biz daha böyle planidan falan gidelim. Tamam diye. güzel. Ben Seattle'dan <gülüyor> diye biliyorum ama Doğru. emin değilim. Bunun üzerine Mimar Tahayül isimli bir proje ortaya atıyorlar. Hı -hı. Çünkü bugün ciddi bir konu sorunu olduğunu söylüyorlar Detroit'te. Ve bunun üzerine New Speculative Projects ki ilk duyduğumda ben çok heyecanlanmıştım. Müthiş bir tabiri. Yeni spekülatif projeler olarak adlandırılmış 15 adet proje yapabilmek evet. için 15 mimarlık ekibini az ya da çok tanınmış, genç ya da daha ileri yaşlarda bir çağrıyla yapılmıştı bu da. Yani başvuruyla, başvuru üstünden seçilmiş olanlar diyebiliyorum ben. Açık çağrı değil. Onlar Açık davet etti kalabalık evet, grubu. Evet, Detroit üzerine çalışma yapın demişler ve proje üzerine söyledikleri de şu iki küratörün bir akademisyen, birisi de en iyi isimli yayınlardan da tanıdığımız Cynthia Davidson ikilinin Olayı da buradaki projenin üretilecek olan 15 projenin yalnızca Detroit üzerinde değil bütün küresel anlamda kentlere şehirlere uygulanabilecek çeşitli ölçeklerde projeler olması ve Detroit üzerinden tartışmaya açılması. Detroit Resist de bunun üzerine müthiş bir manifesto yayımladı. Çünkü müthiş, romantik ve naif bir şekilde mimar tahayyülü zaten çok romantik hı hı. Bu mimarinin gücü olarak belirtilen etki aslında şehirde şöyle vuku buluyor diyorlar. Mimari gücünü ki aslında biz de burada devamlı konuşuyoruz evet. kendi aramızda ya da stüdyoda politik kayıtsızlığından almaktadır. Hı hı. Bir şehirden alıp mimariyi başka bir şehre uyarladığınız zaman bu zaten politikaya, iktidara hizmet etmektedir. Ve ne şekilde uyarlanabilir mesela benim zaten bununla ilgili soru işaretlerim vardı İlk defa proje okuduğum zaman. Mimarinin gücü dediğimiz şey şudur. Burada modernleştirme, soylulaştırma, kenti altı alanlarından kurtarma gibi çeşitli şekillerde özellikle Afro Amerikalıların yaşamakta olduğu Detroit'teki bölgelerden çıkartılan boşaltma eylemleri, dönüştürme eylemleri, mimarinin gücünü iktidardan alan mimarinin iktidarla birlikte yapmış olduğu değişimler zaten mimarinin gücüdür. Biz burada 15 adet proje yapıp bunu bütün küresel kentlere uyarlamaya çalışarak... ...hakikaten de bunu tekrarlamış oluyoruz gibi manifesto uyumladılar ki... ...21 dergisi de sayfasında özetleyerek, alıntılayarak çevirmişti. orijinalinde Detroit Rezesi'nin adresinden bulabilirsiniz. Bu güzel ve iyi de yankı uyandıran da bir yan ses oldu. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Küratörlerden Cynthia Davis'inle ben Kasım ayında konuşma fırsatı buldum. Bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Onu da sana ortamdan ulaşabilirsiniz. Hı. Tabii o zaman projenin PSP ortada yoktu ama... Ben bunu bilmeden biraz şey gibi sordum hani architectural imagination mimari tahayül, 15 ekip geliyor proje yapıyor hani bu bütün dünya uyarlanabilecek bu biraz fazla romantik tınlıyor bende hani çok naif hakikaten bir tahayül eksikliğinden muzdarip olduğumuzu düşünüyorsunuz ya da yeni spekülatif projelerden bahsediyorsunuz ne anlamda bunlar spekülasyon yaratacak. Beklediğimiz spekülasyonu göremeyeceğiz gibi geliyor en azından. Detroit... O ne dedi? O ne dedi? <gülüyor> Kendi söyledi söyledin Sonra ne cevap verdiğini söylemedin. Ya, ilginç bir kısmı da var tabii ki. Yani mutlaka şeyi okuyun. Yani Detroit Resist e, diye arattığınız zaman yani her yerden bulabilirsiniz. E, senin de söylediğin gibi 21'de de bir kısmı yayınlandı. Yani mevcut sokakta kalmış olan insanlar... E, ...konut meseleleri, e, giderek fakirleşme vesaire gibi meseleler ortalıktayken... Bunlara dair eleştirel bir yaklaşım getirmeyeceğini tam tersine bunları yaratan sebepleri aslında daha da güçlendirecek ya da onların görünürlüğünü unutturacak spekülasyonları yol açacağını söylüyor aslında Metin'de kendisi ama küratörünün de ne cevap verdiğini senin bu sorunu merak ediyorum yani. Yani şöyle bir cevap verdi. Bir miktar romantik olduğunu söyleyebilirsiniz eğer artık mimarların değişim yaratma gücüne sahip olmadığını düşünüyorsanız. Hı hı. Ki bu da aslında buradaki manifestoyu da haklı çıkartan da bir durum. Yani mimar, kristvari, isavar bir figür olarak bütün değişimi başlatacak olan tek bir mimar figürünün bunu yapıyor olması zaten onu iktidarın bir nesnesi ya da bir öznesi haline getirmektedir diye ben düşünüyorum ama... Burada bunun üzerinden de aslında burada tahayyül bilinmeyeni görselleştirmek yeni geleceklere kapı açmak anlamında bir aslında tahayyüldü bizim söylediğimiz. Ve bu tahayyülün başka şeylerde uygulanmasıyla nasıl vücut bulabileceğini biraz tartışmaya açmak için diye. Bu arada şundan da bahsetmekte fayda var. Neden Detroit yani Hı. neden iki küratör birden Detroit diye bir ki biz burada da bir yenilerin temasından konuşup duruyoruz. Bunu da tekrar... Dilendirmekte fayda var daha öncekileri dinlemiş olan programlarımız dinleyiciler için. Küratör Alejandro Aravena, konu reporting from the front. Yelta bunu müthiş bir şekilde cepheden bildirmek olarak çevirdim. Bunu böyle sessizce ben yaygınlaştırmaya çalışıyorum. İyi bir çeviri. Dünyanın tüm yapılı çevrelerinde şu anda bir savaş var ve bütün bu devam etmekte olan savaşları... Hepsini getirin burada tartışalım. Çünkü tek bir savaş ve tek bir zaferden söz edilemez. Belki de tüm bu küçük savaşların, tüm bu küçük cephelerin hep birlikte konuşulup tartışılıp birer birer küçük küçük kazanılan zaferlerin toplamı ile bir şeyden söz edebiliriz diyor. İyi de BNR olacak gibi görünüyor. Tabi bunun üzerine neden Detroit? Açıkçası şunu söylemişti Cynthia Davies'in küratörlerinden. Biz... Küre, diğer küratör ıı, akademik kariyerini sürdürmekte olduğu okul Detroit'e yalnızca 40 mil uzaklıkta ve dolayısıyla Detroit'te çalışıyorlarmış. Ve hmm. Amerika Pavilyonundan siz küratör olur musunuz gibi bir öneri geldiğinde ortada ne Aravena varmış ne Tema varmış. Hmm. Bu da <gülüyor> farklı bir işleyiş mesela bizimkinden. Bizde ne oldu? Tema ortaya çıktı. İKSE ve açık çağrı yaptı. Bununla birlikte biz geçtiğimiz hafta da bunu konuşmaya devam ettik. Ara ara konuşuyoruz. Kendi tartışmalarını taşıyan başka bir gündem var evet. örneğin burada. Onlar da ofisler ofisleri yakın olduğu için mi acaba seçildiler? Ofisleri <gülüyor> yakın olduğu için seçildiler. <gülüyor> Tabii bilmiyoruz ama bir yandan da... ...küratörlerinden birisinin uluslararası işler yapmakta olan bir akademisyen olması... ...küratörlerinden diğerinin uluslararası yayınlar yok, yapmakta olması... Yok yok onu demiyorum. Türkiye... Pabilyonu tasarlayacak olanlar acaba ofisleri oraya yakın olduğu için mi? Hani ofisleri de oraya yakın gibi. <gülüyor> i̇şte New Speculative Project diyoruz İşte budur. <gülüyor> Son bir dakikaya giriyormuşuz. Bize New Speculative Project olarak bir yeni spekülatif <gülüyor> bir program yapıp tam ortasında kapatmış oluyoruz galiba. Ama Olsun güzel. Özetle söylemek gerekirse neden Detroit, neden Detroit diyoruz. Detroit'in sebebi buymuş. Bu kadarcıkmış yani. Hani bir ya ekstra biz fazla bir önemli. Biz aslında anlamarıyoruz değil mi bir sürü şeyde. Çoğu aradığımız başka gündemler de var ama çok alamazsın. çok kafa yoruyoruz ya. Yap geç yani ne olacak ki? Basit düşün, değil ya <gülüyor> mi? 40 milmiş yakınmış o yüzden evet. projeye başlamış. Evet, bu kadar basit gerçekten. Evet yani aynen öyle. O yüzden aynen öyle demeyeyim ya. Ee... Siz tatlıcanınızı yormayın. Akşam şenliğe gelin. Akşam şişenliğe gelin. Orada bilare tartışıyoruz. <gülüyor> evet, Süremiz or... doluyormuş. Evet orada uzatacağız. Ses kaydı almayacağım. Söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Akşam hepinizi bekliyoruz. Lan 8'den sonra oradayız. Acıkmimarlık.blogspot.com adresinden de blogu takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz hepinize dinlediğiniz Hoşçakalın. için. Hoşçakalın. Very good. Great. Açık Mimarlık.